Ebu Hureyre, namazlarda okuduğumuz Fatiha suresi hakkında Resulullah'tan şunları nakletmektedir. Yüce Allah buyurdu ki, ''Ben namazı kendimle kulum arasında iki kısmı ayırdım. Yarısı bana, yarısı da kuluma aittir ve kuluma dilediği verilecektir. Kul, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.'' der, bunun üzerine Yüce Allah, kulum bana hamd etti ve kuluma dilediği verilecektir buyurur. Sonra kul, o Rahman ve Rahim'dir der. Bunun üzerine Allah, kulum beni hakkıyla övdü, kuluma dilediği verilecektir buyurur. Kul, o ceza gününün sahibidir der. Bunun üzerine Allah, kulum beni yüceltti. İşte bu bana aittir der. Şu ayetinde yarısı bana, Diğer yarısı kuluma aittir. Kul, Biz yalnız sana kulluk eder, Ve yalnız senden yardım dileriz der. İşte bu, Benimle kulum arasındadır, Ve ona dilediği verilecektir. Fatiha suresinin sonu ise, Kuluma aittir. Kul, Bizi dost doğru yola, kendilerine nimetler verdiğin kimselerin yoluna ilet. Gazabına uğramış olanların ve sapıtanların yoluna değil der, İşte bu ayetler de kuluma aittir ve kuluma dilediği verilecektir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a, sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir Şimdi vakit akşam namazı vaktidir